Onuncu mesele, emirdağ çiçeği. Kur'an'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır. Aziz Sıddık kardeşlerim. Gerçi bu mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi icazı kat'î bildim. Mâd ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur'an'a ait olmak cihetiyle hem ibadeti tefekkürüye hem kutsi yüksek parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil elindeki elmasa bakılsın. Eğer münasip ise 10. mesele yapınız, değilse sizin tebrik mektuplarınıza mukabil bir mektup kabul ediniz. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız bir iki gün Ramazan'da, mecburiyetle gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddid hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı okurken, Risale-i Nur'a işaretleri, birinci şuada beyan olunan otuz üç ayetten hangisi gelse, bakıyordum ki, o ayetin sayfesi ve yaprağı, ve kıssası da Hırisale-i Nura ve şakirtlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sure-i Nur'dan Ayetün Nur, on parmakla Risale-i Nura baktığı gibi arkasındaki Ayeti zulümat dahi muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adeta o makam cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder ve bu asırda o külliyenin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakipleridir diye hissettim. Evet, Kur'an'ın hitabı evvela mütekellim-i ezeli'nin rububiyyet-i âmmesinin geniş makamından hem nev'i beşer belki kainat namına muhatap olan zatın geniş makamından hem umum nev-i Adem'in bütün asırlarda irşatlarının gayet vüsatli makamından hem dünya ve ahiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve haliki kâinatın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavânîn-i ilâhiyenin gayet yüksek ve ihatalı beyanatının geniş makamından aldığı vüsat ve ulviyet ve ihata cihetiyle o hitap öyle bir yüksek icaz ve şumul gösterir ki dersi Kur'anın muhataplarından en kesretli taifi olan tabakayı avamın, Basit fehimlerini okşayan, zahiri ve basit mertebesi dahi en ulvi tabakayı da tam hissedar eder. Güya kısadan yalnız bir hisse ve bir hikaye tarihi bir ibret değil, belki bir külli düsturun efrado olarak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor ve bilhassa çok tekrarla ezâlimin ezâlimin deyip. Tehditleri ve zulümlerinin cezası olan musibet semaviye ve arziyeyi şiddetle beyanı bu asrın emsalsiz zulümlerine kavmi ad ve Semud ve Firavun'un başlarına gelen azaplarla baktırıyor ve mazlum ehli imana İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam gibi enbiya'nın necatları ile teselli veriyor. Evet, nazarı gaflet ve dalalette Vahşetli ve dehşetli bir Ademistan ve eliim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karınlar ve asırlar canlı birer sahife-i ibret ve baştan başa ruhlu hayattar bir acib alem ve mevcut ve bizimle münasebettar bir memleketi Rabbaniye suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara kah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip Yüksek bir i'caz ile ders veren Kur'an-ı mucizül beyan aynı i'cazla nazar-ı dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab-ı samedani, bir şehri rahmani, bir meşheri suni rabbani olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup, nev-i beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı azîm elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa, onun mislini getirememesi ve bütün beni Ademle ve kainatla tam yerinde konuşması, ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevkle yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekraratıyla usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağında maizemzem misüllü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır, ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır ve tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selaset i fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini ve en kesretli olan tabakayı avamın basit fehimlerini tenezzülât-ı kelamiyeyle okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve arz gibi en Zahir ve Bedihi sayfeleri açıp o adiyat altındaki harikulade mucizatı kudretini ve manidar sutûru hikmetini ders vermekle lutfu İrşat'ta güzel bir icaz gösterir. Tekrarı iktiza eden dua ve davet, zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla güzel, tatlı tekraratıyla bir tek cümlede ve bir tek kıssada ayrı ayrı çok manaları ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüzi ve adi bir hadisede en cüzi ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazar-ı merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla tesisi İslamiyette ve tedvin-i şeriatta sahabelerin cüzi hadiselerini dahi nazar-ı ehemmiyete almasında hem külli düsturların bulunması hem umumî olan İslamiyetin ve şeriatın tesisinde o cüz'i hadiseler çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi icazını gösterir. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle, tekrarın lüzumu haysiyetiyle 20 sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kainatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz'iyat ve külliyatı tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kainatı ve arz ve semavatı ve anaasırı kızdıran ve hiddete getiren nevi beşerin zulümlerine kainatın netice-i hesabına gazabı ilahi ve hiddeti rabbaniyeyi gösterecek Hadsiz harika ve nihayetsiz dehşetli ve geniş bir inkılabın tesisinde binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım ayetleri tekrar etmek değil bir kusur belki gayet kuvvetli bir i'caz ve gayet yüksek bir belagat ve Muktezai hale gayet mutabık bir cezalettir ve fesahattır. Mesela bir tekayet iken 114 defa tekrür eden Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Risale-i Nur'un 14. lem'asında beyan edildiği gibi arşı ferşle bağlayan ve kainatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattır ki milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var değil yalnız ekmek gibi her gün belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır. Hem mesela sûre i Tasin M'de sekiz defa tekrar edilen şu: İnne rabbeke lehualazizurrahim ayeti o surede hikaye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını kainatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyeti âmen'in namına o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek, İzzet-i rabbaniye, o zalim kavimlerin azabını ve Rahîmiyet-i ilahiye dahi, enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini ders vermek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve ihtiyac var ve icazlı ve icazlı bir ulvi belagattır. Hem mesela, Sûre-i Rahman'da tekrar edilen "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ" ayetiyle. Sure-i Mürselat'ta "Veylün yevme idin lil mukezzebin" ayeti cin ve nevi beşerin kainatı kızdıran ve arz ve semâvatı hiddete getiren ve hilkat-ı âlemin neticelerini bozan ve haşmet-i saltanatı ilahiyeye karşı inkar ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini Asırlara ve arz ve semavata tehditkarane haykıran bu iki ayet böyle binler hakikatlarla alakadar ve binler mesele kuvvetinde olan bir dersi umumi de binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celalli bir icaz ve cemalli bir icazı belagattır. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşenül Kebir namındaki münacatı peygamberi de yüz defa Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul aman hallisna ve ejirna ve najjna nar cümlesinin tekrarında tevhid gibi kainatça en büyük hakikat ve tesbih ve takdis gibi mahlukatın rububiyete karşı üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekavat ebediyeden kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aczi beşerinin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. İşte tekrarat-ı Kur'aniye bu gibi metin esaslara bakıyor. Namaz tesbihatı gibi ibadetlerden bir kısmının tekrarı sünnet bulunan maddeler gibi hatta bazan bir sayfede iktizai makam ve ihtiyacı ifham ve belagatı ı beyan yirmi defa sarihan ve zımnen tevhid hakikatini ifade eder. Değil usanç, belki kuvvet ve şevk ve halabet verir. Risale-i Nur'da tekrarat-ı kadar yerinde ve münasip ve belagatça makbul olduğu hüccetleriyle beyan edilmiş. Kur'an-ı Beyan'ın Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belagat noktasında ve icazciyetinde ve tafsil ve icmal vecinde birbirinden ayrı olmasının sırrı hikmeti şudur ki Mekke'de birinci safta muhatap ve muarızları Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan belagatça kuvvetli bir üslub-u âli ve icazlı, mukni kanaat verici bir icmal ve tespit için tekrar lazım geldiğinden Ekseriyetçe Mekki sureleri erkan-ı imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile ifade ve tekrar ederek mebde ve meadi, Allah'ı ve ahireti değil yalnız bir sayfede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve takdim tehir, tarif tenkir ve hazf zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki İlmi belagatın dahi imamları hayretle karşılamışlar. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın kırk veci icazını icmalen ispat eden 25. söz, zeyilleriyle beraber ve nazımdaki veci icazı harika bir tarzda beyan ve ispat eden arabi Risale-i Nur'dan İşaratül İcaz tefsiri bil fiil göstermişler ki Mekki sure ve ayetlerde en ali bir bu belagat ve en yüksek bir icazı icazı vardır. Ama Medine sure ve ayetlerinin birinci safta muhatap ve muarızları ise Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitap olduğundan muktezai belagat ve irşat ve mutabıkı makam ve halin lüzumundan sade ve vazı ve tafsilli bir üslupla ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü ve imanın rükünlerini değil Belki medarı ihtilaf olan şeriatın ve ahkamın ve teferruatın ve külli kanunların menşeleri ve sebepleri olan cüziyatın beyanı lazım geldiğinden o sure ve ayetlerde ekseriyetçe tafsil ve izah ve sade üslupla beyanat içinde Kur'an'a mahsus emsalsiz bir tarzı beyanla birden o cüzi teferruat hadisesi içinde yüksek kuvvetli bir fezleke bir hatime bir hüccet ve o cüz'i hadise işeriyeyi küllîleştiren ve imtisalini imana billah'la temin eden bir cümleyi i tevhidiye ve esmaiye ve uhreviyeyi zikreder. O makamın nurlandırır, ulvileştirir, küllîleştirir. Risale-i Nur ayetlerin ahirlerinde ekseriyetle gelen inna'llahi ala kulli şeyin kadir, inna'llahi bi kulli şeyin alim ve huvel azizur rahim ve huvel Azizül hakîm gibi tevhidi veya ahireti ifade eden fezlekeler ve hatimelerde ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğunu, 25. sözün ikinci şûlesinin ikinci nurunda o fezleke ve hatimelerin pek çok nüktelerinden ve meziyetlerinden on tanesini beyan ederek, o hülasalarda bir mu'cize-i kübra bulunduğunu mu'annidlere de ispat etmiş. Evet, Kur'an, o i fırat-ı ve kavânîn-i ictimâyyenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitabı şeriat ve ahkâm ve hikmet hem bir kitabı akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip her makamda çok makası ve irşadiye ve Kur'aniyeyi ders vermesiyle, Mekkiye ayetlerin tarzı belagatlarından ayrı ve parlak mucizane bir cezalet izhar eder. Bazen iki kelimede, mesela Rabbul Alemin ve Rabbuke'de, Rabbuke tabiriyle ehadiyeti ve Rabbul Alemin ile vahidiyeti bildirir. Ehadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir cümlede, bir zerreyi bir gözbebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi dahi aynı ayetle aynı çekiçle göğün gözbebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar. Mesela "Halak's semavati vel ard" ayetinden sonra "Yulicul leyle fi'n nahari ve yulicun nahara fi'l leyl" ayetinin akabinde "ve huve alimun bi sudur" der. Zemin ve göklerin haşmeti hilkatinde Kalbin dahi hatıratını bilir, idare eder der. Tarzında bir beyanat chetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan o basit ve cüz'i muhabere o tarz ile ulvi ve cazibedar ve umumi ve irşatkar bir mukalemeye döner. Ehemmiyetli bir sual. Bazen bir hakikat sathi nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi bir hadiseden yüksek bir fezdike-i tevhidi veya külli bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehhüm edilir. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hileyle alması içinde ve fevka kulli zî ilmin alîm diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun sure ve mutavasıtlarda ve çok sayfe ve makamlarda yalnız iki 3 maksat değil belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i ilahiyenin her şeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle Kainat Kitabı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an, elbette her makamda, hatta bazan bir sayfede, çok maksatları takiben, marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlarından ders verdiği haysiyetiyle, öbür makamda, mesela zahirce zayıf bir münasebetle, başka bir ders açar ve o zayıf münasebete, çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. O makama gayet mutabık olur mertebeyi belagatı yükselendir. İkinci bir sual. Kur'an'da sarihan ve zımnen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? El cevap. Daire-i imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve emaneti kübra'yı ve hilafete arzeyi omuzuna alan nevi beşerin şekavet ve saadet-i ebediyeye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinden en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkârları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılaplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrarla o bahisler Kur'an'da okunur usanç vermez ihtiyaç kesilmez Mesela innellezine amenu ve amelus salihat lehum cennatun tecri min tahtahel enhar halidin fiha ebeden ayetinin gösterdiği müjde-i saadeti ebediye hakikatı, bir icare beşere her dakika kendini gösteren hakikati mevtin hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idam-ı ebedisinden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırdığından milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz kıymetten düşmez işte bu çeşit hadsiz kıymetdar meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte iknaa ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı mucizül beyan elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazar-ı dikkati celbetmek değil israf Belki ekmek, ilaç, hava, ziya gibi birer hacet-i zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir. Hem mesela innel kâfirin fî nâri cehennem ve ez-zâlimîn lehum adabun gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi beşerin küfrü kainatın ve ekser mahlukatın hukukuna öyle bir tecavüzdür ki, semavatı ve arzı kızdırıyor ve anaasırı hiddete getirip, tufanlarla o zalimleri tokatlıyor. Ve, اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ sarahatıyla, o zalim münkirlere, cehennem öyle öfkeleniyor ki, hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti âmmeye ve hadsiz bir tecavüze karşı, beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı, sultan-ı kendi rayiyetinin hukuklarının ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle, fermanında gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti, ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlarla tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemale ihtiyakla ve ihtiyaçla okurlar. Evet her gün her zaman herkes için bir alem gider taze bir alemin kapısı kendini açılmasından o geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyakla la ilahe illallah cümlesini binler defa tekrarla o değişen perdelere ve alemlere her birisine bir la ilahe illallahı lamba yaptığı gibi öyle de o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak ve ayn-ı hayatında inikaseden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah ezeliğin’in şiddetli ve inatları kıran tehditlerini, her vakit Kur'an'ı okumakla tahattür edip, nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle, Kur'an gayet mucizane tekrar eder ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrarla tehdidat-ı Kur'aniye'yi hakikatsız tevehüm etmekten, şeytan bile kaçar ve onları dinlemeyen münkirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela asay Musa gibi çok hikmetleri ve faydeleri bulunan kıssayı Musa'nın aleyhisselam vesaire enbiya'nın kıssalarını çok tekrarında risaleti Ahmediye'nin hakkaniyetine bütün enbiya'nın nübüvvetlerini hüccet gösterip onların umumunu inkar edemeyen bu zatın risaletini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavasıt sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkanı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf belki mucizane bir belagattır ve hadiseyi i Muhammediye bütün Beni Adem'in en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Evet, Kur'an'da zatı Ahmediye'ye en büyük makam vermek ve dört erkanı imaniyeyi içine almakla la ilahe illallah rüknüne denk tutulan Muhammedur Rasulullah ve risaleti Muhammediye, kainatın en büyük hakikatı ve zat Ahmediye, bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikatı Muhammediye tabir edilen külli şahsiyeti maneviyesi ve makamı kutsisi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatına pek çok hüccetler ve emareleri, kat'î bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş, binden birisi şudur ki, essebebu kelfa'il düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli, onun defter hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlarını getirdiği nurla nurlandırması, değil yalnız cin, ins, melek ve zihayatı, Belki kainatı, semavat ve arzı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları gözümüz önünde bir fiil kabul olmasının şahadetiyle milyonlar belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sulhayı ümmeti her gün o zaata salatü selam ünvanıyla rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zaata bağışlamaları. Ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın üç yüz bin harfinin her birisinde on sevaptan ta yüz, ta bin hasene ve meyve vermesinden yalnız kraatı Kur'an ciyetiyle defteri amaline hatsiz Nurlar girmesi assiyetiyle. O zatın şahsiyeti maneviyesi olan hakikati Muhammed'ye istikbalde bir şeceyi i cennet hükmünde olacağını Allah müguyup bilmiş ve görmüş. O makama göre Kur'an'ında o azîme hemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebayyetle ve sünnetine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseley-i insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyetini ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatları bu kıymette olduğundan Tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucizi maneviye bulunmasına, fıtrat-ı selime şehadet eder. Meğer maddi ta'nuyla, maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına müptela ola. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ دَوْ أَشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِنْ Kaidesine dahil olur.